Oh yeah. İzlediğiniz Merhaba Kainat Bugün 6 Ocak, Çarşamba Yıl 2016, Ay 1, Gün 6, Kasım 60 1437, Hicri, Rebi Evvel 26, 1431, Rumi Aralık 24 Bazı yerlerde kar Günün malumatı, Ocak ayında Meyve bahçeleri İyi havalarda elma, armut, kiraz, erik ve kayısı ağaçları budanır Ve bütün ağaçların kurumuş dalları kesilir Güzün, aç Güzün açılan çukurlara ağaçlar dikilir. Devamı yarın. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Many months of May, not from me home. I started, left the girls and two, and nearly broken heart hearted. Saluted father, dear, kissed me, darling mother. Drank a pint to bear me grief and tasted smothered enough to reap the corn and leaf. For rain was born, got a my McFarland the his ghost and goblets brand of brandy. Hair of brogues to rock the love of the bogs and fright all the dogs on the rocky roads. A double of one, to save a five, on hair of tudden and down the rocky roads all the ways to Dublin, wake for all the al gals in Mullingar. That I rested them. So here he start by the light This morning late And there he took a drop of the pure To keep me heart and shrink, And that's the paddy's cure When there is oomph for drink it to hear The lassie smile Laughing all the while At me curious style To touch your heart the A problem they asked me Was I hired and wages I required Till I was almost tired On the rocky road To Dublin One, two, three, four, five Hunt a hair a turn And turn down The rocky road And all the way To Dublin Like a lolly -e da In Dublin Next the I thought it's such a pity To be so soon The of you of Duff and Teddy then I took a stroll all I'm all I followed even the lip was stow well in the neat locality something crossed me mind when I looked behind no wonder could I find upon me stick of water and after the rogue sat me me the frog. it wasn't much in bow I'd the rocky road to double and one to three four boy, put the hair and turn and down the rocky road and all the ways to double and I'd fall all the dark from there I got away me spirits never fail and landed on the cages as the ship was sailing captain at me row said not no I'm hearty when I jumped aboard a cap and found a paddy. Down the pigs, did some hearty rigs. I paid some hearty jigs. The water me bubbling. When finally had, I wished myself was at Arbetsafar instead. On the rocky road, one, two, three, four, to to On the rocky all the to the, the boys of when we safely landed, called myself the fool. I could no longer stand it. Blood began to boil. Camp I was, and there was impure. All Erin's Isle, they began to. Be Hurrah! Me soul says I'm a shillelagh. I'll apply. Galway boys were by, and I was a howling wind. Oh, a lather, hurrah! They're and they're frae. Quickly clear the way for the rocky road to Dublin. Um, one, two, three, four, five. Up the hill and the rocky road, and all the ways to Dublin might um, fall on me Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı Ömer Hatıcan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşener de bize destek veriyor Günaydın. Günaydın Açılış parçamız The Dubliners'dan Rocky Road to Dublin Dublin'e giden taşlı yol kayalık yol Adını taşıyordu. Neden çaldığımızı da bu İrlanda şarkısını şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okumaya çalışalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Hava Diyeti 19. asrının ortalarında Bernard Kavanağ İngiltere'de büyük bir seyirci kitlesi toplamayı başarmıştı. Yedi gün, yedi gece boyunca ne bir lokma yiyeceğini ne de bir yudum su içeceğini ilan etti kendisi. Hepsi bu kadar olsa iyiydi. Ayrıca beş buçuk yıldır bu menüyle yaşadığını da ekliyordu. Kavana, seyircilerden giriş parası almıyor ama doğrudan doğruya kutsal ruhun ve azizler azizesi Meryem'in eline geçen bağışları kabul ediyordu. Bu, Heyecan verici gösterisini Londra'dan sonra sürekli kafeslere kapatılmış halde, sürekli doktor kontrolü ve polis gözetimi altında ve etrafı sürekli heyecanlı kalabalıklarla çevrili olarak oruç tuta tuta diğer şehirlerde de sundu. Öldükten sonra cesedi ortadan kayboldu ve hiçbir zaman bulunamadı. Birçok insan Kavanaugh'ın kendi kendisini yediğine inandı. O bir İrlandalıydı ve o yıllarda bunda hiçbir tuhaflık yoktu. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman doğru. Sel yayıncılık. Tarihte bugün 1838'de bugün Alfred Bay bir telegraf telegraf sistemi icat etmiş noktalar ve çizgilerden oluşuyor. Bu Morse alfabesinin Morse kodu diye adlandırılan alfabenin öncüsü. İlk 1838'de Alfred Vail tarafından yapılmış. 1931'de Thomas Edison'da son patent başvurusunda bulunmuş sayısız yüzün üzerinde patent imzası olan birisi. 1930'da da ilk dizel motorlu otomobil yolculuğu tamamlanmış. Ta 1930'da Indianapolis'ten Indiana'da New York'ta. New York eyaletindeki New York'a dizel arabayla gidilmiş. Dizel hmm. macerasını bugün de günümüzde bundan 86 yıl sonra görmemiz mümkün Volkswagen eee aracına otomobil fabrikasına da ciddi bir dava açıldı. Bunu da önemli belirtmeliyiz. Ben Galeano'ya tekrar dönmek istiyorum. Çünkü dün bu parçayı çıkarana kadar epey bir e, vakit kaybettim. Normalde Galeano'nun Aynalar kitabındaki adlı parçaların e, pasajların daha doğrusu Iı, pasajlarla alakalı olan parçaları çıkarmaya çalıştığınız zaman çok vakit kaybetmiyorsunuz bir yerden tutabilecek yer bulabiliyorsunuz ama ıı, Kevan'ın hikayesi doğru telaffuz ediyorum değil mi? Kevanan evet Kevanan'ın hikayesi biraz ilginç yani Kevanan mı ıı, kendi kendini yedi yoksa Galeano mu bizi yedi bilmiyorum çünkü Google'da herhangi bir ibare yok bu şahısla alakalı bir temasa geç Gale Gale i̇şte kendisi geçtiğim bir sene vefat etmişti hatırlarsınız. Evet. Kevana üzerinden geç. İşte Google'da ad adamın ismi yok. Fotoğrafını da bulabilmek evet. mümkün değil. Ama şey de var. Uzay teleskopunda. Ama bir de şimdi İrlandalı olduğu için dil problemi yaşamayalım diye düşündüm. Ama Google Translate kullanabilirsiniz. Google Translate'i Rus, Rus Federer... <gülüyor> Gördünüz mü haberi? Hayır. Google'un çeviri servisi Google Translate'i Rusya Federasyonu yazdığınız zaman Rusça, Rus, Rus dilinde ne çıkıyormuş karşınıza biliyor musunuz? Ne çıkıyormuş? Mordor. <gülüyor> Kara ülke. Google çeviri hatasında, çeviri hatasında alegori, alegoritmatik bir bozukluğun sebep olduğunu ve hatanın düzeltildiğini açıklamış. Ama birçok Rus kendisini Mordor'da zannetmiş bu vesileyle. Neden diye soracak olursanız birçok çeşitli şey temas görebilirsiniz bu konuyla alakalı. Mesela Moskova şehir mahkemesi bir ad mahkemesinin Google'a Rus kullanıcılarının yazışmalarını analiz etme imkanı sunan kararını bozması haberini tutabilirsiniz elinizde. Google'la alakalı birçok Rusya'nın çekiştiği ve kavga ettiği haberde internette kısa bir araştırma ile karşınıza çıkabilir. Bakalım Yandex'tan nasıl bir cevap gelecek? Rusların biliyorsunuz e, ana motoru, ana ara, e, arama motoru, search engine'i, e, Yandex, Yandere. onlardan da ilginç bir e, karşı cevap gelebilir. Severler böyle cevapları çünkü Rus bürokrasisinde tasvip ve, edilen İrlanda hareketler. ve var. Rusya üzerinden çalışıyoruz ama ben e, tekrar şeye döneyim, Almanya bu dizel haberiyle beraber Almanya'ya döneyim. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, EPA... Environmental Protection Agency çevre e, kuruluşu adına davayı e, başlatmış olduğu haberi geliyor. Büyük bir dolandırıcılık skandaline imza attı. Dünyanın en büyük otomotiv endüstrilerinden birisi. Davadan çıkacak ceza miktarı 90 milyar doları bulabilirmiş. Hatta aşabilirmiş. Doğçevelli'nin haberi. Doğçevelli'yi bu yüzden seviyorum. Yani veriyorlarken sonuçta devlet resmi kanalı değil mi Doğçevelli? resmi kanalı BBC gibi yani bir şey BBC, kurulmuş. Yani. Bağımsız ama. Yani sonuçta devlet tarafından kurulmuş ardından bağımsızına mı kavuşmuş? Yani hayır. Özel bir statüsü var. Maaşlar evet. kimler tarafından ödeniyor? Devlet tarafından herhalde. Evet. Kamu görevlisi oluyorlar Kamu bunları görevlisi, yazanlar. Evet. İşte mesela Doğu Çevre'le bu haberi gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz herhangi bir taraftan girmeden. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı Volkswagen'in Amerika Birleşik Devletleri'ne sattığı yaklaşık 600 bin dizel araçta hileli yazılım kullanarak emisyon testlerini çarpıttığını savunuyormuş. Docewelle'den aktarıyorum. Şirketin temiz hava yasalarının 4 ayrı noktada ihlal edildiğini öne sürmesi var bu şirketin. Reuters haber ajansına göre araç başına kesilecek 37 bin 500 dolarla ceza miktarının 90 milyar doları aşma ihtimali bulunuyormuş. Toplu davayla birleştirilecekmiş bu da. Evet ama bu tabii Volkswagen'i ne ölçüde etkiler şirket olarak karlarını bilemiyorum ama 32,2 milyon ton ekstra karbon kirlenmesi atmosfere attı. Bunun da aşağı yukarı hesabı yapılmış 6,8 milyon araç. Yani 7 milyon otomobil yani dizel motorlu aracın piyasaya çıkmış oldu dünya genelinde dünya genelinde e, ortaya çıkıyor bu atmosfere korkunç bir şey bu yani en önemli şeylerden bir tanesi de şu Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı'ndan adı açıklanamayan, açıklanmayan bir sözcünün demecine yer vermiş Deutsche diyor ki Volkswagen yetkilileri ne yaptıklarını biliyordu Sonucunun insan sağlığını olumsuz etkilediklerini bildiği halde yasaları kastan ihlal ettiler diyor. Hani kazayla yaptık istemeden oldu yazalımda bir hata varmış gibi çeşitli argümanlarla geldiler ya geçtiğimiz sene. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyor bilerek isteyerek yapılmış bir dümen olduğunda tırnak içinde böyle bir şey olduğunu evet. söylüyorlar. Evet kesinlikle yani bu sadece tüketiciyi aldatmak değil diye de konuşmuş mesela Peter Galvin'de Center for Biological Diversity diye biyolojik çeşitlilik merkezinin program direktörü Peter Galvin bu iklime karşı bir cürüm suç ve hatta gelecek kuşaklara karşı da yani üzerinde yaşanabilir bir gezegeni korumak için ağır bir suç işgal ediyor, meydana getiriyor demiş ve skandal ilk daha bunu ilk söylediği zaman Eylül ayındaydı EPA yani bu çevre kuruluşu temiz hava kanununun çiğnendiğine dair bir uyarı gönderdiği zaman söylemişler azot oksitler NOX, NOx diye adlandırılan gazlar Kirlenmesi çok ciddi ee, Sağlık problemlerine de yol açıyor Sadece iklimi yok etmekle Gelecek kuşakları kalmıyor Astım ve diğer solunum yolları Hastalıkları çocuklarda yaşlılarda Ve özellikle de e, Solunum yollarından problemi olan insanlarda özellikle riskte e, Risk altındaymış Dahası da var Doğrudan doğruya NOX'in Yani azotoksit e, gazının Doğrudan sağlık etkileri daha önceki araştırmalarından çok çok daha fazla olduğu da son araştırmalarla ortaya çıkmış. Yani akciğer dokusunu ve erken ölümlere de akciğer dokusunu etkileyebilecek ve erken ölümlere yol açabileceği de söylenmiş durumda. Peki bu tüketiciye ders oldu mu bu durum? Hayır. Olmamış gibi duruyor. Duisburg Merkezli Araştırma Şirketi Center Automotive Research yani kısaca kar güzel isim bulmuşlar karın yaptığı açıklamaya göre hesaplara göre Daha doğrusu Almanya'da 2016'da mazotlu araçlarda rekor bir artış olacakmış Buna göre güzel 2000... yani Evet 2016'da Almanya'da toplam 14.4 milyon ruhsatlı dizel araç olacakmış kar yöneticilerinden Frederik Duden konuşmuş mazotlu araçların 2008 yılından bu yana her sene arttırdıklı arttığını gözlemlediklerini söylemiş Almanya'da da dizel yani mazot fiyatları da düşüyormuş Evet bunu şeyi de konuşalım hemen bunu bitirmek için çok önemli bir haber bu aslında ve 11 milyon aracı geri çağıracak ama Mercedes'e de emisyon iddiası var Alman Çevre Lobby Ne e mi? d Çevre Lobby grubu. Bu da hürriyetten bir haber. Mercedes'in bir modelinde yasal sınırın üzerinde emisyon olduğunu iddia etmiş. Yani sadece Volkswagen'le sınırını kalacağını, bu dünyadaki tek... Hile yapan şirketin otomotiv şirketinin ya da dünyadaki tek hile yapan şirketin Volkswagen olduğunu düşünüyordum biliyorum Selahattin'le yani, beraber ama. Ben bekliyordum ama yani C serisinden büyük, S serisinden küçük, E serisinin ortaya çıkaracağın Mercedes'in de böyle bir şeyin içerisinde olduğunu gözüm önüne getirmiyordum ama aklımın bir köşesinde vardı. Ne kadar doğru bu iddialar peki? Yani Daimler firması işte Mercedes'in dizel modellerinin, modellerinden birinde nitrojen oksit ya da azot oksit NOX değerinin Avrupa'daki yasal sınırın çok üzerinde olduğunu bilmiş. Yani yasal sınırların böyle 22 kat vesaire üstünde yüzde 2000 falan gibi şeylerden bahsediliyor daimler Mercedes C sınıfı 200 CDI modeliyle ilgili test sonuç onun mu soruyordun? Ne, hangi seri demiştiniz? C sınıfı 200 CDI modeli. Evet evet ama ben iyi bekliyorum. E, o sonuçların tartışmalı olduğunu belirtmiş. Söz konusu model Avrupa Birliği standartlarını tutturan bir teknoloji kullanıyor ve yanlış iddia itibarımızı sarsabilir dava açarız demiş hukuki o. O da karşı tehdide girişmiş yani. Ama e, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi var İsviçre'de. Ben de bir basın toplantısı yapmış orada. Du Dash diye bu çevre lobisi grubu ve 2011 modeli olan otomobilin kanunla belirlenmiş sınırların iki katı azotoksit yaydığını da açıklamış. Hı. Ee, ama şeyin Vagen'inki Amerikan standartlarının neredeyse 40 katıydı. 40 katı belli standartların anlatabiliyor muyum böyle şeyler vardı Avrupa Birliği standartlarında 7 katı azotoksit salıyordu. Böyle bir şey kanser de oluyorsun her şeyde oluyorsun. İşte Tesla ya. gördünüz mü? Hı? Tesla. Tesla marka araç. Filmlerde gördüm Şey eee dizel ya da benzinden bahsetmiyoruz. Evet, evet. Doğrudan elektrik. elektrik. Ben geçtiğimiz hafta ilk defa gördüm. Bu konuyla da alakalı bir satış var. 2015 boyunca tam 50, bin, 50 binin üzerinde model set satışı gerçekleştirmiş Tesla. Yani orada da bir umut var ama işte ucundan. Mercedes'in, Opel'in, Volkswagen'in bıraktıkları pazar paylarından ucundan almaya çalışıyor bu gibi şirketlerde. Evet yani ...gizli bir bilgisayar yazılımı... ...kullanılıyor. Bunun biraz daha... ...bu konuyla ilgili çok... ...önemli çalışmaları... ...yapan insanlar var. Belki temas kurabilirsek onlarla... ...görüşme imkanı bulur. Açık radyo... ...açık gazete dinleyicilerini daha rahat... ...aydınlatma imkanımız da olabilir. Onu da konuşalım ayrıca. Yalnız büyük bir rezalet... ...yani Exxon Mobil ve diğer... ...petrol şirketlerinden sonra... ...ya da önce... Volkswagen'in ve şimdi de Mercedes'in bizi aldattıklarına dair bu şeyler ve dava açılması çok önemli bir şey. Kanunsuz, kirimlenme. Hem çevreyi mahvetme hem insan sağlığını kuşaklar boyu mahvetme gibi bir durum var. Türkiye'de şarj ünitesi vardır değil mi? Elektri elektrikli bir araç mesela piyasaya çıkarılsa muhakkak ki vardır. Yani Türkiye'de dedim İstanbul'da tabii ki ya da belki Ankara ve İzmir'de 2-3 örneğini görebilirsiniz ama Türkiye geneline yayılacak bir altyapı var mıdır? Yoktur. Belki buradan da Girişimciler sesimizi duyup önümüzdeki yıllarda böyle bir e, pazarı görebilirler ve Sağ daha atak abi. bir şekilde hareket edebilirler. Evet. Mümkün tabii. Geliyor. Ne o? Elektronik araçlar. Elektrikli araçlar. Yıllardır geliyor değil mi? Kaç? 1950'lerde, 60'larda tartışılıyordu. Evet. Hala geliyor. Evet. Who Killed the Electric Car diye de bir film var. Elektrikli arabayı kim öldürdü diye çok ilginç bir film var. Tavsiye ederim. Evet. Arkasında yatan tuhaflıkları. Şimdi şeye geçelim. Ee, bir şey devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı haydutların sağcı haydutların işgali Oregon'da devam ediyor bir devlet milisesinin. Akıl almaz bir durum var ve hiçbir şeyde de yazılı değil bu. Ee, medyada ...bunlara ne terörist diyorlar... ...ne bir şey böyle. Bayağı ciddi bir... Kovboy, çoban çeşitli şekillerden alıyor. Evet. Milita, silahlı... Milis. Ne milis. zamandan beri... ...teröristlere milis denmeye başladı... ...bilmiyorum. Kendi, milislikleri... ...kendi kendilerinden... ...menkul. Yani kovboy... ...şapkası giyersen ve evangelistsen... ...yani bir... ...kökten dinciysen ve bir de... ...tabii en önemlisi birinci şart... ...beyazsan. Amerika'dın... Siyahları kabul edilmeyen bir kulübe Evet, o zaman oluyor herhalde. İnanılmaz bir şey. Obama bir yandan gözyaşlarıyla silahlara karşı silah, <gülüyor> savaş açıyor. Diğer taraftan ülkede ayaklanma var. <gülüyor> ülkede ayaklanma var. Ve bir... Silahlı ayaklanma. <gülüyor> Silahlı ayaklanma Belki var. Belki korkusundan ağlıyor olamaz mı? Bu ee, daha başlangıç diye düşünüyor olamaz mı? Olabilir çünkü rengi de farkındaysa fark ettim mi bilmiyorum ama rengi farklı o şeyden, ayaklanmayı yapanlardan. O ayaklanmaları yapanların da oy rengi farklıdır muhtemelen. Trump geliyor. <gülüyor> Her şey daha ilginç olacak. Evet, Trump gelirse özellikle Allah'ın üstü ilginç olacak gerçekten. Peki, devam edelim ee, biz de şeyimize. Şimdi korkunç haberlere geçme zamanındayız. Yani bir yandan... Dünyanın en kanlı savaşları dört bir yanda devam ederken şu andaki günümüzün savaşları bir yandan da ondan kaçmaya çalışan insanlar patır patır denizlerde boğuluyorlar ve özellikle de Türkiye'nin en gözde sahil ve tatil beldelerinde göze çarpan manzaralar var. En korkuncunu söyleyerek başlayalım. Çeşitli gazetelerin manşetlerinde de çıkmış olduğunu görüyoruz. Zaman Gazetesi'ninki en çarpıcı diye onunla başlayabiliriz. Kıyıya vurmuş iki çocuk cesedini fotoğrafını koymuş. Büyük boş yani yarım sayfa büyüklüğünde ve yeter diye bir manşet atmışlar. Dün sabah Ayvalık sahiline ölmüş çocuk bedenleri vurdu. Adları yoktu yaşları da. İnsanlığın günah galerisi boy boy ölmüş çocuk bedenleriyle dolu. Biz savaşı, mültecileri, anlaşmaları Avrupa Birliği'nden gelecek parayı konuşa duralım. Onların cansız bedeni bir kırbaç gibi vuracak yüzümüze utanın insanlığınızdan demiş. Yorum yapmış ama artık... Yani haklılar da göçmenlerle alakalı haberleri sadece ölümlerle beraber vermek de ayrı bir şekilde düşünülmesi gereken bir habercilik unsuru. Yani bu olay oluyor artık herkesin gözü önünde... Yani en fazla tepki ne zaman çekilmişti e, geçtiğimiz sene? Aylan Kürdü'nün ölümünde. Ona benzer fotoğraflar yine aynı şekilde geldi. Artık sene alışılıyor ama de. maalesef. Nasır bağlıyor yürekler çünkü. Sadece fotoğrafın cazibesi yüzünden bu şekilde hareket etmeyelim. Yani ayda ya da senede iki üç defa e, bu haberleri manşete çıkararak kendi sorumluluğumuzdan da vazgeçmeyelim. Bunu sürekli gündemde tutmak lazım. Çünkü Aylan Kürdü öldüğünden beri de çocuklar ölmeye devam etti. Bakın bugünkü Zaman Gazetesi'nin manşetinde de aynı şekilde ölmüş çocukların fotoğrafları evet, var. Evet ve yani mesela e, Avrupa'ya gitmek umuduyla yola çıkıp Ege Denizi'nin sularında hayatını kaybedenlere her gün yenileri ekleniyor demiş altta. Zaman manşet haberinde ve Ayvalık sahilinde çoğu çocuk 18 göçmenin cesedi bulundu diyor ki bu sayı sonradan arttı bizim elimizdeki son rakam. 33. 33 oldu. Dikildi. İki farklı olayda. Evet, dikide 58 kişiyi taşıyan lastik bir bot alabora olmuş, 9 kişinin cansız bedenine sonradan da Cesetlerine ulaşılan beş kişiyle birlikte ölü sayısının 32'ye ikiye yükseldiği öğrenildi diyor. Evet, Bir günde otuz iki cansız beden kıyıya vurdu diyor. Sonradan otuz çıktı. <gülüyor> evet, Yani i̇şte. demeye çalıştığım şey şu. Sadece bu olaylar ölümler yaşandıktan sonra insanların suratına gazeteyi vurmak gibi alın bakın bunlar oluyor demek pek fazla yeterli olmuyor. Yeter diyoruz ama manşetten pek fazla evet. yeterli olmuyor. Bunun yerine takibinin yapılması lazım. Bu insanlar oraya kadar nasıl geliyorlar ve hangi şartlarda gidiyorlar bunların gösterilmesi lazım ama birçok medya organında bunu görebilmemiz mümkün değil. Ancak kaza haberlerinden, ölüm haberlerinden sonra göçmenlerin durumundan haberdar olabiliyoruz. Evet, özgür düşüncede de, yine manşet haberde var, benzer bir fotoğraf eşliğinde. İnsanlık Ege'de battı diyor. Soğuk suya gömülen umutlar, savaştan kaçan Suriyelilerin yeni bir hayat umudu Ege'nin soğuk sularına gömüldü. Lodos, lastik botu batırdı. Evet, Lodos fırtınası var. Göçmenlerin cansız bedenleri sah sahile vurdu diyor. Bu arada da bir bunun yanı sıra bir de kutu haber diyebiliriz. Spot haber orada da bir bebeğin çadırda donduğu haberi de var. Türkiye'de mi? Evet. Batman'la gelen bir Suriye ailenin dört aylık bebeği Faris Hıdır. Ailenin kaldığı çadırda donarak ölmüş. Yani böyle şeylerle beraber var. Yani Fahri Sıdır'ın yaşadığı şartları anca öldüğü zaman öğrenebiliyoruz. Evet. Sonra Fahri Sıdır'dan başka bir geçiyor sıra ve o zaman da onun yaşadığı şartları öldüğü zaman öğreniyoruz ki hiçbir şey yapacak bir e, takatimizde kalmıyor ölümleri gördükten sonra. Baba Eyd da bu bayram demek oluyor herhalde Türkçesiyle. Hıdır yakacak bulamazsak 3 yaşındaki evladımın da ölmesinden korkuyorum diye devamını getirmiş mesela şartlar böyle çaresizlik içinde ölümü bekliyoruz diye konuşmuş bu da Özgür Düşünce Gazetesi'nde. Ben de. müsaadenizle iki kıyısında yaşanan olaya geri dönüyorum. Evet. Ayvalı'nın Altınova Mahallesi ile İzmir'in Dikili ilçesinde yaşa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan diye geçiyor türkten. Kaçak tabi. Nilgün, Nilgün Kayanın yazdığı yasal haberin içerisinde Ayvalık'tan yazıyormuş kendisi. Ee, Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin botları fırtınalı hava nedeniyle sabah saatlerinde batmış. 12 mülteciyi sağ olarak kurtarılırken, Altınova Mart Sitesi ve öğretmenler Sitesi'nin sahiline 24 mülteciyle ile Madraçayın diğer tarafında dikili sahiller, e, dikili salihler, altı mevkinden bir buçuk kilometrelik sahiline. 9 mülteci olmak üzere 33 mültecinin cesedi vurmuş. Ve oradaki lüks sayılabilecek Martı Sitesi sahillerine vuruyor. Çoğu çocuk evet. 23 göçmen cesedi. Mültecilerin Irak, Suriye ve Cezayir uyruklu olduğu öğrenilmiş. Hepsinin amacı Yunan adalarına geçmekti. Didim'de de 2 yaşında bir çocuk hipotermiden ölmüş. Sağ kurtulan 12 Öyle mülteci. Var yani. Sağ kurtulan 12 mülteciden birini biri bir Diğeri 4 yaşında iki çocuk ile üç yetişkin hayvalık devlet hastanesindeymiş. Bu insanlık suçu ve cinayetten başka bir şey değil deniliyor. Kim diyor bunu? Kaymakam, Namık Kemal, Nazlı. Herkes suçu birbirine atıyor. Evet. Bu, bu farkında mısın? Yani Avrupa Birliği Türkiye'ye atıyor. Türkiye e, bu suçu ortak bir suçumuz diyor. Suriye'ye atıyor. Suriye da diyor ki gelenlerin arasında teröristler var dikkatli olun diye Avrupa Birliği'ne hafif alttan gaz veriyor. Herkes birbirine atıyor topu ama kimse topu tutmak istemiyor. Evet öbürleri de zinhar tutun burada diyorlar Almanya başta olmak üzere size para verelim orada kalsın sakın geçmesin bu taraflara diyorlar. Macaristan tel örgülerle çeviriyor Sırbistan aynı şekilde istemeyiz göçmenleri filan diyorlar ne göçmeni diyorlar. Türkiye'ye geldikleri zaman e, kayıt altına alınmaları gerekti. Yetkili mercilerin bilgisi dahilinde ve evet, Avrupa'ya gidebilecek hakka sahip kişiler daha emniyetli yollarla bunu gerçekleştiresinler diye de buyurmuş buradan Lezboz Belediye Başkanı Sipros Galinos. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz sene kaç, kaç göçmen almıştı? Üç bin mi? Öyle bir şey. Üç bin civarında göçmen. Yasal yollardan. Biraz önce bahsettiniz. Yasal yollardan yani yasa dışı diyordu ya Nilgün Kaya Ayvalık'tan Habertürk'ün evet. yazarı. Yasal yollardan 2000 ile 3000 arasında bir göçmene ev sahipliği yapabileceğini açıklamıştı. Sadece Çorum'da 2000'in üzerinde göçmen vardı. Hala ne yasal yolundan bahsediyor bu insanlar? Belediye başkanları, yazar, şeyler, gazete, gazeteciler ve ülkenin liderleri. Orasını bilmiyorum. Evet. Hürriyetin dünya seyrediyor diye dünyayı suçlayan bir manşet biri var. Ama muazzam bir fotoğraf koymuş gerçekten cesetlerin baş, baş taraflarına birer plaka konmuş, numaralanmış. Kumsalın üzerinde sarı üzerine siyah harflerle gayetle gayet legal bir şekilde olay yeri bir, inceleme. olay yeri inceleme 1 2 3 4 5 6 7'yi görüyoruz. Ve birtakım vatandaşlar da aralarında dolaşıp bakıyorlar duruma kimse harekete geçme herkes birbirini suçlayacak Gene aynı şekilde kimse harekete geçmeyecek bu, bu haberleri biz ön, içinde bulunduğumuz yıl başında olduğumuz yılın içerisinde okumaya devam edeceğiz sadece Aralık ayında 71 kişinin cam verdiğini söyleyelim ve yani akıl alma Türkiye 2015'te denizde 91 binden fazla insan kurtarmış. kurtarılmış 91 bin kişi şeydedoldurmak üzereyken yani toplam ...280 bine yakın... ...79... ...279... pardon ...280 bin demişim... ...279 sığınmacının cesedine de ulaşılmış durumda. Suçlamaları yapabilirsin ama... ...benim tek yapabileceğim gözümle görmediğim... ...ama videolardan izlediğim suçlama var... ...bu konuya ben de e, destek veriyorum... ...Yunan sahil güvenlik güçlerindeki askerler... ...sahil denizciler... ...ellerindeki zıpkınlarla göçmenlerin botlarını batırıyorlar... ...içinde çoluk çocuk bulunan botları... ...yani bu olaylara kimse cevap verebilmiş değil... Bu gerçekten suçlanabilecek bir şey. Yani savaştan kaçıp... Ama gelip videolarını da gördü. Günah sahil. E, orası gibi. da var ama yani içinde mülteci olan e, lastik botları patlatmak, denizin ortasında patlatmak ne manaya gelir? Cinayetten başka... Peki öbürünü de sorgulamalıyız yani İsveç ve Danimarka sınırı kapatıldı. İsveç Danimarka sınırını kapatınca Danimarka da Almanya sınırı kapatmıştı. Böyle haberler var. Avrupa Birliği de Almanya, İsveç ve Danimarka'yı toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği Göç İçişleri ve Vatandaşlık Komisyonu Başkanı Dimitris Avramopoulos. Yarın Olanç toplantıya çağırmış bu üç ülkeyi nasıl yapmaz? Ve evet, Twitter'dan artık Twitter çalışıyor. İsveç göç, Göçmen Bakanı Danimarka Entegrasyon Bakanı ve Almanya İçişleri Bakanlığı davet, birisi davet edilmiş yani hürriyetin haberi bu da yani gelişmeler ve alınan önlemler Konusunda bilgi almak ve son durumu Değerlendirmek için yani neyi konuşacaklar Bilmiyorum ya Bunun bir sonraki aşaması ne olacak sınırlı güvenliği Ve sınırları askerlerin dikilmesi ve içeri kimsenin Alınmaması olacak yani Yunanistan'ın Bunu yaptığını düşünün ya da İspanya'nın ya da İtalya'nın Yaptığını düşünün o zaman ne olacak Bu insanların denizde ölen insanların sayısı kat ve kat Daha fazla artacak durdurabilecekler mi Hayır ama Schengen de çatırdadığına dair Geçtiğimiz sene içerisinde birçok e, Analiz vardı galiba bu sene de çok fazla sayıda göreceğiz. İlk kaç? bugüne kaç kaçıydı? Bugün altı. altısı ve altısı itibariyle ilk krizde Avrupa Birliği içerisinde yaşanmış oluyor. İsveç ve Danimarka sınırlarını güvenlik önlemleri kapsamında polisleri ama bunun polisleri şık bir var. adı var. Fortress yani. Europe yani Avrupa Kalemizi korumalıyız Burçları, burçlara Avrupa Birliği bayrağı dikeriz ve hiçbir yabancı kaçak giremez. Peki bunu bitiriyoruz Peki. yani bitecek gibi bir konu değil ama böyle ve biz bundan sonra da şeye geçeceğiz ee, Türkiye'de yaşanan Silopi'de 4 Cizre'de bir kişi öldürüldü ve 14 Aralık'tan bu yana süren sokağa çıkma yasakları sırasında düzenlenen polis ve asker operasyonlarında daha dün 5 kişi daha hayatını kaybetti. Ve çok ağır bir durum var. DBP il başkanlığı binasına polis baskını var. Bunlar üzerinde Silopi'de hayatını kaybeden Hasan Sanır'ın oğlu da babamın cenazesini evde bırakmak zorunda kaldık demiş. 14 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma daha. Dün de konuşturmuştuk. Surda da e, bırak bir insanı 15 gün insan bir sineği bile yerde bırakmaz diye konuşan aileler var. Bir de böyle bir gelişmeler var. Bunlarla ilgili konuşmaya da devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete I want to tell you a story About a little man, if I can A gnome named Grimble Crumble And little gnomes stay in their homes Eating, sleeping, drinking their wine He wore a scarlet tunic A blue-green hood It looked quite good He had a big adventure Amidst the grass Fresh air at last Whining, dining Biding his time And then one day to go And then one Evet, Pink Floyd'dan Piper at the... Neydi, şeyin Piper at the Gates of Down adlı albümdeki The Gnome, Gin adlı parçayı dinledik bu Sid Barrett'ın ölüm doğum gününde 6 Ocak 1946 Sid Barrett Roger Keith Barrett asıl adı. İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı gitarist ve oyuncu ve psychedelic rock grubu Pink Floyd'un da kurucularından biri çok önemli hem müzik hem de artistik yönetiminde ilk çalışmalarında çok önemli katkıları vardı çok erken bir tarihte de bırakmıştı 1968'de işte bazı akıl sağlığı sorunları spekülasyonları ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili spekülasyonlarla şarkıda şey diyordu mesela Noom Cin adlı şarkıda gökyüzüne bak nehre bak ne güzel değil mi dolanmak gidecek yerler bulmak ve sonra bir gün hoppa cinler bir de böyle söyler işte. Hadi hoppa. Evet bu açık e, kitapta da Açık 15. yılı ile çık, vesilesiyle çıkardığımız e, açık kitapta da Sid Barrett maddesinde Son Aya bunu yazmıştı. Çılgın Elmas. E, Sid doğum günü kendisi e, hayata 2007'de e, 2006'da pardon veda etmişti. Etmeseydi bugün 70 yaşında olacaktı. Onu anmaya, hatırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik burada kalalım. Evet, dönersek durumlarımıza şimdi en önemli meselelerden bir tanesi Güneydoğu'da ve neler olup bittiği konusunda çok önemli gelişmeler var. Ve bir buluşma da gerçekleşiyor. Asıl olan hayattır diyen aydınlar Diyarbakır'dan sonra Ankara'da da liderlerle görüşüyor. Geçen hafta Diyarbakır'da çeşitli görüşmeler yapan ve sorunları dinleyen bir grup bugün 6 Ocak Çarşamba günü ...Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Muhammed Davutoğlu... ...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Halkların Demokratik Partisi... ...Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la Ankara'da bir araya gelecek. Önemli bir toplantı bu. Yani pek çok yazar, sanatçı, akademisyen, politikacı ve aktivistlerden oluşan bir bağımsız aydın grubu var... Geçen hafta 30 Aralık'ta Diyarbakır'ı ziyaret etmişti ve onlardan e, bazı e, izlenimleri aktarma fırsatımızda olmuştu Altın Saatler Programı'nda özellikle evet. yılın son programında ve Grup Diyarbakır Valisi e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş, eş başkanları ve Diyarbakır barosunda ziyaret etmiş bölgedeki mağdurları da dinlemiş tanıklıklara ve silahların susması, ölümlerin durması, müzakere süreçlerinin başlaması için de bir çağrı yapmıştı. Şimdi bu gruptan bir heyette ziyaret izlenimlerini aktarmak ve çözüme ilişkin taleplerini de söylemek, dillendirmek üzere parti liderlerini farklı gruplarla, görüşme parti liderleri ve farklı gruplarla görüşmeler yapacak. Saat 14'te Bugün HDP eş Genel Başkanları Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağlı Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir buçuk saat sonra 15:30'da da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde bu 17'de de saat beşte de sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Davut ile bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde. Bu grubun katılımcılarını da şöyle sayalım. Oya Baydar, yazar ve sosyolog, baskın oran, siyaset bilimci, akademisyen ve yazar. Ayşe Erzan, akademisyen, fizikçi. Nesrin Nas politikacı, Ana Vatan Partisi eski genel başkanı. R Raci Bilici, sivil toplum temsilcisi, Diyarbakır'ın İnsan Hakları Derneği'nden, Selim Ölçer, sivil toplum temsilcisi bir doktor, Diyarbakır Mezopotamya Vakfı'ndan, Nurcan Baysal, yazar ve aktivist, Gülseren Onanç, politikacı, iş insanı, kendisi aynı zamanda Açık Radyo'nun programcılarından, Ahmet Faruk Ünsal, sivil toplum temsilcisi bir doktor. Tarık Çelenk, düşünce kuruluşunun temsilcilerinden biri. Ali Bayramoğlu, gazeteci, yazar ve akademisyen. Kezban Hatemi hukukçu ve Mebuse Tekay hukukçu. Kendileriyle iletişimi devam ettireceğiz. Ve izlenimli. bu çok önemli. Türkiye'nin hayati önem taşıyan meselelerinden bir tanesiyle ilgili olarak gelişmeleri takip etmeye çalışacağız. Şimdi tekrar dönelim gelişmeleri. Bugün ayrıca da saat 9.30'dan sonra biz orada olup bitenlere ilişkin bu sefer de bir başka konuğumuz olacak. Sur'da evin, ev, evinde edilen ailelerin sürecini yakından takip eden o ailelerle birlikte çalışan Diyarbakır Sarmaşık Derneği'nin Genel Sekreteri Şerif Çamcı'yla görüşmeye çalışacağız. Bu saat 9.30. 10 arasındaki yarım saatte olacak. Şimdi olaylara gelişmelere şöyle bir göz atacak olursak Şırnak'ın Silopi ilçesinden... ...ve Cizre'den... ...ölüm haberleri gelmeye devam ediyor... ...korkunç karanlık ve... ...iç karartıcı <gülüyor> haberler... ...ve görüntüler de... ...akıl alır gibi değil... ...tamamen bir savaş alanı... E, ...olan mahalleler... ...artık onlara mahalle bile denemeyebilir... ...enkaz arasında bomboş... ...sokaklar... ...caddeler mesela... Biyanet'ten bir fotoğraf görüyoruz ki yıkıntıdan başka hiçbir şey görünmüyor. Bir araç ve yıkılmış evler, duvarlar yol diye bir şey kalmamış. Sokak filan. 14 Aralık'tan beri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Neredeyse bir ayı bulmak üzere ve bunun tamamen e, hukuka e, kanunlara ve anayasaya da aykırı olduğu çünkü bir e, Hukuki dayanağı metni bulunmadığı da net olarak hukukçular tarafından ifade edilmişti bunları da sizinle paylaşma imkanımız olmuştu zaten. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre Silopi'de dün akşam yani geçtiğimiz günün akşamı daha doğrusu Karşıyaka Mahallesi'nde vurularak öldürülen dört kişinin cenazesi dün Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Habere göre dört kişi de güvenlik güçlerince öldürülmüş. Hepsi yani. Evet. Öyle. Şırnancizre ilçesinde de 27 Aralık'ta özel harekat polislerini açtığı ateşle ağır yaralanan 34 yaşındaki Ali Tetik dün Batman'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş. Tetik'in evet. evli ve 5 çocuk babası evet. olduğu yazıyor haberin içerisinde. Bu da bir haber merkezinden aldığımız bağımsız yetişim bir haberdi. Bugün bir de şey söylemeyi unuttuk. Berkin Elvan'ın da 17 yaşına dün gelecek oldu eğer ölmemiş olsaydı. Doğum gününde mezar başında anıldığını annesi Gülşüm Elvan'ın da oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı döktüğünü de ekleyelim haberlere. Gezi Parkı protestolarının sürdüğü 2013 Haziranında henüz 14 yaşındayken başına isabet eden gaz fişeğiyle hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri de bu çatışmalarda hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Ee... Geçici köy kurucusu bir kişi hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardı. Evet ayrıca DBP il başkanlığı binasına da polis baskını olduğu haberini de ekleyelim. Demokratik Bölgeler Partisi'nden bahsediyoruz. Diyarbakır İl Örgütü binası DBP'nin polis tarafından basılmış iki akrep adı verilen zırhlı araç ve otobüsle binaya gelmişler tem polisleri terörle mücadele polisleri ve içeri girerek arama başlatmışlar. Basını almamışlar. Baskında kapıda yüzü maskeli özel harekat timleri beklemiş. Böyle bir bir bambaşka bir görüntü de var. Yani bütünüyle başlarında kasklar ellerinde e, şeffaf e, kalkanlar ve yüzleri tamamen maskeli artık hepsinin İki kişinin arandığı gerekçesiyle tırnak içinde arama işlemi yapılacağını söylemişler <gülüyor> ve girip partiye ait bilgisayarlarla dosyaları incelemişler. Bir de böyle bir gelişme var. Tabii öz yönetim tartışmaları da devam ediyor. Olanca şeyle devam ediyor. Bu önemli çünkü Avrupa Birliği'nden, Deutsche Welle'nin haberinde vardı bugün mesela. Almanya'da da çok canlı bir tartışma konusu olmuş. Özellikle muhalefet partileri dünyanın en e, kabul edilebilir şeylerinden birine karşı Deutsche de e, diyorlar ki e, bu sosyal demokrat bir öz yönetim modelinin tartışılması şeyi korkutuyor yönetimi. Özellikle de cumhurbaşkanını ve şey haline getiriyor diyorlar zecri tedbirler almak eski deyişle sertliğe başvuruyor diyorlar. Evet. Ama Demirtaş da şey demiş yani HDP'nin mecliste gerçekleştireceği kadın grup toplantısı iptal edilmiş ve meclis grup salonunda gazetecilerle bir araya gelmiş eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve öz yönetim yerine ''Hitler modelini biz önerseydik şu anda hücredeydik, tecritteydik.'' demiş ki ''Ya bana atılmaz bu iddia.'' ''Çünkü e, şu anda tek kişilik bir hücrede ömür tüketmeye başlayacaktık. Onlara Hitler modeli önermek serbest, bize İsveç modeli önermek yasak.'' demiş. ''Ne diyor başbakan?'' demiş ''Biz kimseye hesap vermeyiz, HDP'ye mi hesap vereceğiz?'' Her gece saraya hesap vermekten utanmıyorsun, muhalefete hesap vermekten mi utanıyorsun demiş. Tam da sizden hesap sormak için seçildik başbakan. Bize demokratik siyaset dersi verirken demokrasiden zerre kadar anlamadığınızı ortaya koyuyorsunuz." demiş. Bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kalksın, biz de yargılanalım onlar da demiş ayrıca. Yüksekova, Cizre, Nusaybin, Barto, Dübe bunların hepsine gittim. Açın bakın. Demirtaş orada ne demiş? Şunları söyledim. Hiç kimsenin silah kullanılmasına, ölmesine gerek yok. Ölümler olmasın diye seçildik biz. Dolayısıyla lütfen durun. Bizzat çağrıları yapan bendim. Bölge mitinglerinde savaşın durması için siyasi görev üstlendik, çağrı yaptık. Lütfen bu çağrılara karşı Ankara'dan gelen yanıtları görün. Hakaret eden, alaycı üslubu görün. Ama içinizden bir gazeteci bunu yapsın bakalım. ''Biz sonuna kadar demokratik siyasetten yanayız, iktidarın tavrını görüyorsunuz.'' demiş. IŞİD'e öteki çocuklar diyebilen bir anlayış, terör örgütü değil, sosyal niyeti var diyen bir anlayış, hendek ve barikattaki insanları anlamaya çalışmıyor, denemiyor bile. IŞİD'in bu siyasi anlayışı şimdi bizi terörist olmakla tehdit ediyor, çok ilginç demiş. 550 kişi değil miyiz diye devam etmiş. Anayasa teklifimiz orada duruyor. Biz hazırız dokunulmazlık kaldırmaya. Milletvekillerin kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlığa sahip olmamalıdır. Bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kalksın biz de onlar da yargılansın. Biz de yargılanalım onlar da yargılansın diyor. Evet yani böyle bir şey. Peki diyanet çıkmalı haddimiz yetkimiz yok demelidir de demiş. Cem Evi'nin ibadethane olup olmadığını belirleme hakkı ne yasa ne vicdan ne ahlaki olarak diyanete ait değildir demiş. Ee, böyle bir ayrıntılı konuşma yapmış. Cuma namazı diye bir şey var. Ee, devleti, cuma günü olabilir diyor ona da. Devlet tatile uzatılmış bir devlet memurları için de. Tatil Cuma namazı ile ilgili olabilir demiş Demirtaş Cuma günü insanların Cuma namazında ibadetini rahatça yapabilmesi için son derece makuldür. Ne olacak şimdi? Mantıksız ve saçma olan cem evine farklı yaklaşmasıdır. Herkese eşit yaklaşsanız sorun yok. Tabii ki kılabilsinler ibadetlerini yerine getirebilsin de demiş. Ben anlamadım şimdi bu genelge ile beraber ne olacak? Cuma günü mesaisi vesaire deniliyor uygulanacak herhalde uygulanacak da tam olarak ne uygulanacak uzatılacak cuma namazı izni izin uzatılacak herhalde ben öyle anlıyorum Çok yani bu zamana kadar belirli bir izin var değil mi yani şöyle düşünüyorum ben bir kamu görevlisi çalıştığı kamu kurumunda cuma namazına gitmek isteyip de gidemediği gibi bir durum ortaya çıksa yeni akit kastesi mesela bunu haber yapsa ardından neler olur bunu düşünen Düşün, kamu görevlileri zaten yetkililer, bürokratlar. Böyle bir durumu karşı karşıya kalmamak için zaten bu izinleri oldukça bol bir şekilde veriyorlardır. Kimseye dur demiyorlardır. Zaten kendileri de gidiyorlardır muhtemelen ya da gitmiyorlardır. Onların bileceği iş. Ama yani bunun sadece böyle bir yasal kılıfla beraber e, şu anda sunulmasının arkasındaki şey ne? Tam olarak onun kısmını ben anlamadım. Her şeyin bir yolu yordumu olsun, yasal bir çerçevesi olsun şeydir belki yöntemidir, yoludur belki ama bu zamana kadar niye hatırlanmamış 2016'da bu Çok hatırlanıyor o da ayrı bir yani. fakat birkaç da iyi haber var onları da seçerek bulup verelim özellikle Can Dündar ve Erdem Gül'e uygulanan tecritin sona erdiğini söyleyelim Adana'da durdurulan MİT tırlarının içindeki silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle tutuklanmışlardı Cumhuriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül... ...dün gece itibariyle sona ermiş durumda ee, tecrit. Siz Paris'teyken tecrit yok diyordu Adalet Bakanlığı. Evet Ve var olduğu yani, açık ortaya, bütün Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün oradan bütün yazdıklarını okuyorduk zaten... Yani bir ay önce e, beraber aynı hücreye alınması konusunda değerlendirildiği söyleniyordu. İşte haftada bir bir kere birkaç saat boyunca top oynamalarına izin veriliyor. Onun dışında tamamen tecritti görüşmelerde camların ardından telefonla yapıldığını falan anlatan kalbim Ege'de kaldı yazısıyla da gayet net olarak hatırlıyoruz. Evet. Neyse Hürriyet'ten Aysel Alpin haberine göre Dündar Bey Gül'ü ziyaret eden gazeteci arkadaşı Kerem Kırçuv'a bu haberi sosyal medyadan Silivri'de Erdem'le görüştük. Herkese selamı var. Dün gece itibariyle tecrit ermiş. Erdem Gül ve Can Dündar artık aynı koğuşta mesajıyla duyurmuş. Buna seviniyoruz. Yani iyi haber dediğim de bu. Gazeteciler haber yaptıkları için tutuklanıyorlar ve tecritte tutuluyorlar 40 gün boyunca neyse işte. Ve sonradan da bırakılıyor. Biz de iyi haber diye okuyoruz. O Bir zaman... iyi haber daha vereyim. Lütfen. Pardon. Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarına toplatma kararı da kaldırılmış. Bak bu iyi abi. Ama dağıtım ve satış yasağı getirilmiş. Anlamadım. Ben de yani sadece anlamayan sen değilsin. Toplatılma kararı kaldırılmış. Dağıtım ve satış yasağı mı getirilmiş. Evet. Top yani Binden... ne olacak? Hı? O zaman? Anlamadım. Ee, e... Ya zor soruyorsun. E, haberi söyleyen sizsiniz. Benim benim e, e, haber İsmail Saymaz'ın haberi radikalden... ...itiraz etmişlerdi. Gaziantep 1. Suh Ceza Hakimliği... ...toplatma tabiri bakımından... ...itirazı kısmen kabul <gülüyor> etmiş. Toplatma tabirinin... ...herhangi bir sonuç doğurmasının... ...mümkün olmaması nedeniyle... ...kararı kaldırmış. Ama anılan suçları içerdikleri hususunda... kuvvetli delil <gülüyor> bulunduğu gerekçesiyle... ...üç kitap açısından... Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundukları an ve aşama itibariyle dağıtımlarının yapılmasını ve satışa sunulmalarını yasaklanmasına karar vermiş. Fikret İlkiz de hukukçu <gülüyor> Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz karardan memnun oldum. Çünkü bu sefer kitapları okuyarak karar vermişler. En azından biz bir mahkeme bir başka mahkeme kararının nasıl verilmesi gerektiği konusunda iyi bir örnek oluşturmuş ama mesele şu demiş itirazımız bu anlamdaki sınırlandırılmanın kaldırılması yönündeydi mesele çözülmüş değildir demiş ben size iyi bir haber verir mi? ver Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Sitesi Vice News'in Ağustos evet. ayında tutuklanan e, gazeteci e, medya mensupları vardı e, kimdi bunlar? iki muhabir, Yakup Philip John Jindal Hanaran ve Philip Pendlebury. Ve bunlarla beraber de Muhammed İsmail Resul adlı tercüman tutuklanmıştı. E, muhabirler serbest bırakılıp sınır dışı edilmişti. Fakat e, e, tercüman e, cezaevinde kalmaya devam etti. Muhammed İsmail Resul'ün avukatının itirazını inceleyen Diyarbakır dördüncü suç Ceza Hakimliği, Tercümanın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmiş. Bu, bu son okuduğumuz bütün iyi haberler işte yani korkunç kötü şeylerin arasından ayıklayarak seçerek bulduğumuz bir ayıklar gibiydi. Bulduğumuz iyi şeyler evet. yani çoktan ne o kitapların yasaklanmasının bir anlamı var ne e, gazetecilerin tutuklanıp tecritte tutulmasının bir anlamı var. Bunlar hepsi hukuksuz ve adil olmayan şeyler. Ne de Vice News tercümanının orada da bir, çok büyük bir tuhaflık vardı. Önce eşit üzerinden tutuklandı. işit iddiası ile tutuklandı. Sonra PKK üzerinden içeride yattı. PKK ile IŞİD de birbirine karşı savaşıyor bu süre içerisinde. Onu da hatırlatmak lazım. Evet. Silahlı örgütü üye olmayıp Bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme iddiasıyla tutuklanmıştı. Yani gazeteciliği de bu kapsamı sokabilmek gayet mümkün galiba. Biraz ya önceki haberlerde abi. de buradan da tutunulabilir. Evet absürditenin son noktası var ama artık onu belki dokuz buçuktan sonra vermeye çalışırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haber var. Karakaya'nın ölen... Yeni AKİT Genel Yayın Koordinatörü Karakaya'nın tabutunun dönüş uçağında toplantı masasına konmasını istediğini söyleyenler var. Duyduğum ve paylaştığım en ilginç haberlerden bir tanesi bu. Ee, sen sabah şeyde Galeano üzerinden İrlandalılara ulaşmaya çalışıyordun. Burada da daha başka bir duruş ulaşma çabası var. Onlara ee, belki 9.30'dan sonra birkaç dakikayla değinme fırsatı buluruz. Şimdi öz yönetim meselelerini Ademi Merkeziyet diye bir kitabıyla zaten bu meselenin üzerinde e, e, epey bilgi sahibi olan Cengiz Aktar'la hem Adem Merkeziyet ve öz yönetim meselelerine birazcık biraz Avrupa Birliği çalışma planına bakabiliriz. Yeni Trio'nun ve son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu sokağa çıkma yasağı ile ilgili talebine de bir göz atma fırsatı buluruz. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Evet yani fazla böyle iyimser olmaya imkan bırakmayan bir ortam var yani. Vallahi artık onu kanıksadık yani evet, buradan nasıl kurtuluruz diye bakıyoruz tabi bu içine düştüğümüz çukurdan ama kolay olmayacak herhalde. Evet. Nereden başlayalım? Yani senin kitabına da biraz önce atıf yaptım. Ademi Merkeziyet kitabı çok gündemde bir konu. Yani bir yandan dünya standartlarında son derece geçerli olan bir şey var. Bir yandan da buna bir kopma ve şey muamelesi yapan bir yetkiler var. İstersen kitabın üzerinde yani biraz bak. Bir Adem Merkeziyet kitabı bir e, yıl önce iletişim yayınlarından çıktı. Yani şöyle bir temennide bulunmak istiyorum yani bu e, olmayan tartışma veya şu kavga diyelim yani ağız dalaşı aslında yani bu öz yönetim meselesiyle alakalı bu ademi merkeziyeti e, tartışılması için bir vesile olsun diye bir temennide bulunmak istiyorum. Evet. Çünkü yok yani böyle bir tartışma yok Türkiye'de yani, yani Kürtlerin bir talebi var katiyen yeni değil. 2004'ten itibaren Dillendirmeye Başladılar Hatip Ticle hala kendisi zaten Çekerdi başını o zamanda e, Ayrıca e, yani Kürtlerden de önce Bu yüzyıllık yıllık bir tartışma Yani Prens Sabahattin e, Ahrar Fırkası e, Fırkası pardon evet. e, Geçen gün de yaptım e, Ahrar Fırkası Hürler Fırkası yani ee, ve, Ademi Adem merkeziyet e, evet. Efendim. Ademi merkeziyet yani yerinden yönetim. İttihat ve Terakki ile tartışan adam 100 yıl önce yazdığı kitap Türkiye nasıl kurtulur 1913 tarihli. Yüz ee, yıl olmuş. <gülüyor> yani yüz e, 100 yıllık bir tartışma e, Said Nursi bile var tartışmanın içerisinde. O derece e, evet. yani e, ama 100 yıldır ...çaresi bulunamamış... ...niye? Çünkü burası... ...adevi merkeziyleşen bir yer değil... ...burası merkeziyleşen bir yer... ...bir kere... ...bunu bir kenara not edelim ve... ...son dönemde... ...aşırı merkeziyleşen bir yer... ...niye? Çünkü kararları... ...bir kişi alıyor Türkiye'de... ...yani en küçük karardan... ...en büyük karara kadar... ...bir kişinin yani iki dudağının arasından... ...çıkıyor bütün Türkiye ile ilgili kararlar ile yani böyle bir temennide de bulunmak hakikaten gerekiyor İnşallah tartışılır ee, hani bu konuyla ilgili yeterince e, malzeme var e, ama e, bunu e, yani Kürtlerin talebine e, takılarak e, anlamak çok yanlış yani o yüzden yüzyıllık bir tartışma diyorum e, kaldı ki yani bu yani içinde yaşadığımız çağda Adem'in merkeziyet artık bir sadece siyasi boyutuyla ele alınabilecek bir şey de değil. Yani i̇dari boyutu var, iktisadi boyutu var ve insani boyutu var. İnsani boyutu ne? Yani yönetilenle yöneten arasındaki ilişkideki denge. Yani yönetilen ne kadar kendini alınan kararların içinde hissediyorsa veya alan, alınan kararlara dahil e, olduğunu hissediyorsa o kadar e, bir aidiyet o ölçüde aidiyet duygusu ve sorumluluk duygusu gelişir bir kere. İktisadi anlamda e, bölgedeki veya yani, yani merkez dışındaki enerjileri açığa çıkarmak açısından fevkalade önemlidir. Artı bölgede alınan kararlar yani merkez dışında alınan kararlar o o yerelle ilgili merkez dışında alınan kararlar her zaman daha etkin kararlardır. Niye? Çünkü yani biz Topane'de mahallenin sorunlarını Ankara'daki adamdan daha iyi biliriz. Bu kadar basit. Ve idari anlamda e, bir etkinliktir bu. Zira e, bu adı, az önce adını ettiğim yerindenlik ilkesi uyarınca e, e, kararların e, yerelde alınması e, olduğu, olabildiğince yerelde alınması tabi e, e, idari anlamda bir etkinlik getirir. Yani, e, dolayısıyla bu siyasi bir mesele değil sadece. Yani. Evet, ben de bu ufak bir e, parantez açayım izin verirsen e, o da e, yani Cumhurbaşkanı'nın başta daha önceki senelerde buna aykırı düşmeyecek yöndeki beyanlarına rağmen sonradan değiştirmesi var. Ama en önemli lafı bence Türkiye'yi bir bütün ülkeyi bir şirket gibi yönetmekten bahsetti. Ideal şirketlerde tamamen merkezi, tepeden te, piramidal bir yönetimin en tipik örnekleri olduğu için anonim şirketlerin özellikle yani burada çok önemli bir anlayış farkı var. Tabii kaldı ki yani şirketler dahi artık yani günümüzde şirketler dahi artık öyle yönetilmiyor belki. Yani daha katılımcı bir yönetim anlayışı var. Yönetişim gibi kavramlar şirketlerde olabildiğince uygulanmaya çalışılıyor falan. yok. Ama babadan kalma şirketler dediğin gibi bir kişinin iki dudağı arasında... Evet. tabi yani cumhurbaşkanının tarif ettiği de o zaten yani evet. başkanlık sistemi ile bağlantılı olarak şimdi Dolayısıyla yani sadece siyasi veya Kürtlerin talebi üzerinden tartışılabilecek bir mesele değil bu idari yetkinlik iktisadi etkinlik ve insani boyutu üzerinden de tartışılması gerekiyor o yüzden Sadece Kürtler değil yani bu konuyla ilgilenen işte 3-5 kişinin söyle devamlı söylediği bir şey vardır. Bu sadece Kürdistan'a değil bütün Türkiye'ye e, gereken bir şey. Çünkü bu boyutlarda olup bu kadar merkezi olan bu kadar kararların tek elden alındığı başka bir ülke bizim civarımızda yok. Yani İran ve Irak dahil yani buna. E, ve e, Avrupa'dan hiç bahsetmiyorum. Yani orada bilayet yani Fransa ki bütün sistemimizi Kopyaladığımız Fransa dahi evet. 1982'den bu yana Adeli merkeziyleşmeye çalışıyor Şimdi çok kabaca nedir bu Adeli merkeziyet diye bir yani Bunlar çünkü çok yeni Kavramlar Türkiye için tamam öz yönetim Üzerinden konuşuluyor öz yönetim Diyelim peki Nedir bu çok basit Bir tarif vermek gerekirse Merkezin iktidarını Paylaşması demek merkezin iktidarını paylaşması demek bu, konfederal devletten mahalle yönetimine kadar gider. En aşağıda, mahalle yönetimi en küçük birim olarak yani idari anlamda söylüyorum. En tepede de yani merkez altı e, birim, konfedere devlet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde veya İsviçre'de olduğu gibi. E, şimdi bunlar arasında yani merkez bu alt birimlerle merkez altı birimlerle iktidarını paylaşır. Bu çok temel bir kavram. Çok temel bir yaklaşım. Şimdi Kürtler üzerinden bakalım. Madem bugünkü tartışma bu. Ne diyor Kürtler? Yani biz e, bölünmez bütünlük içerisinde kalarak gayet açıktır bu. E, kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu yüzden e, gücün, iktidarın e, bir kısmını yerele e, merkezin yerele devretmesini istiyoruz diyor. Bu kadar basit. 200 yıldır ne oluyor? Bunun tam aksi oluyor. Bütün talepler yani e, çeperden gelen, merkez dışından gelen bütün talepler, ister siyasi olsun, ister dini olsun, ister e, lisani olsun, e, bütün talepler e, e, hadi oradan la karşılanıyor. 200 yıldır. Ne oluyor sonunda? Kopup gidiyorlar. 1820'lerde Yunanistan'la başlayan bir süreçtir bu. Ta 1913-14'lere işte kadar gelmiştir yani ikinci dünya, birinci dünya savaşının sonuna kadar. Evet. Yani iktidarını paylaşmadığın andan itibaren oradaki o aidiyet duygusu kişi zemininde veya unsur veya ulus zemininde yok olup gidiyor. Ondan sonra orada o kopma yani önce manevi kopma ondan sonra maddi kopmayı getiriyor. İlk defa herhalde bu coğrafyada 200 yıldır bir unsur Kürtlerden bahsediyorum diyorlar ki paylaşalım. Bunu üstelik şimdi bizim bildiğimiz Kürt siyasi hareketi de söylemiyor. Mesela HAKBAR da söylüyor bunu. HAKBAR diye bir parti var rahmetli Şerafettin Elçi. Evet. Şimdi başında e, e, Burkay var. Yani şimdi, Kemal Burkay evet. Burka Onlar federasyon diyorlar ya Daha da ileri bir aşama o Yani evet. öz yönetimin ötesinde bir şey Federasyon Daha üst bir birim o çünkü Anladın mı? Federasyon diyorlar yani O mesela hiç konuşulmuyor Üstelik Kürt siyasi hareketinin 2004 2005ten itibaren e, Dile getirmeye Başladığı taleplerden de Önce telaffuz edilmiş Bir, bir kavram federasyon çünkü evet, evet, fe federasyon. paylaşımı. Evet. da keyword iktidar paylaşımı. Ama sadece yani Kürtlerle değil, her yerel birimle, her merkez altı birimle. Bu çok önemli. Yani belediye de dahil buna. İnşallah günün birinde kurulacak olan bölgeler de dahil, bölge idari birimler yani. Çünkü Türkiye'de merkezle belediye arasında korkunç bir boşluk, uçurum var. Yani bu kadar büyük bir ülkede bölgelerin olmaması anlaşılır gibi değil yani. Ve çok etkiliyor tabii etkin idareyi. Evet yani dünyanın da farklı biçimlerde yönetilmesine rağmen pek çok ülkesinde de, büyük ülkelerinde de bu federatif yapıyı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rusya'da, Kanada'da, Almanya'da e, görmek mümkün mesela Avrupa'nın birçok ülkesinde. De. Şimdi bir rakam vereyim mesela çok çarpıcı bir rakam bu. Ee, Türkiye'de e, an itibariyle e, yanılmıyorsam 1325 belediye var. Ee, yani 1300 diyelim yani akılda kalmaz 1300 belediye var koskoca Türkiye'de. Almanya'da ne kadar belediye var biliyor musun? 14.000 küsur, 10 misli. Ne demek bu? Bu yerelde Türkiye'de karar alınamıyor demek. Bütün kararlar tepede bir yerde alınıyor demek. Oranın neresi olduğunu da biliyoruz. Almanya'da ise ki Türkiye'nin yarısı yüz ölçümüne sahip bir ülke malum. Almanya'da ise bu, bu 14 bin belediye yani yerelde karar alınıyor demek. Bu kadar basit. Yani iktidarını paylaşmış Berlin demek bu. Evet, ve özellikle Almanya çok önemli çünkü mesela bu güneş enerjisine geçiş ve... Tabii şeyden kömürü terk etme filan konusunda da çok yerel bir yönetimlerle ancak halledilebilecek bir meseleydi ve öyle de hallettiler yani kooperatiflerle. Şimdi bu önümüzde yani bir de ne yapılabilir daha bu konuyu herhalde çok konuşacağız ve konuşmalıyız gibime geliyor yani belki artık her programda bir 5-10 dakika bunu ayıralım yani hakikaten çünkü hiç bilinmeyen bir konu yani değil mi? Evet. Böyle bir şey yapabiliriz belki. Şimdi ne yapılabilir? Şimdi AKP aslında çeperden gelen bir siyasi hareket olduğu için ilk döneminde ademi merkeziyetçi reformlar yaptı, yapmaya çalıştı, yapabildiği kadar yaptı. Ama ondan sonra devletleşti, bunları tamamen unuttu, rücu etti ve aslında tamamen yani eskisinden de beter bir hale getirdi merkeziyetçiliği. Yani daha da güçlü hale getirdi öyle diyelim. Ee, Kürt siyasi hareketinin talepleri var. Bunlar e, şimdi tekrar canlandırılmak üzere olan bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun... E, ...çalışmaları içerisinde var. Yani o zaman BDP'ydi. BDP, BDP e, idarenin ademi merkezi olması gerektiğini... ...bölünmez bütünlüğün yanına yani... ...Dibace'de anayasanın... anayasanın ...girişinde. Evet. evet. E, e, böyle bir teklifte bulundu. E, artı bir de bölgelere... ...yani düzel kişiliği, haiz... E, ...ve idari bilimler e, birimler olması gerektiğini söyledi. Bunlar önemliydi... Ama e, yani bunların dışında ki çok yani bir, hakikaten altını çizmek lazım BDP'nin verdiği tekliflerin. Bunun dışında tabii bir bölge Avrupa Birliği işte bir, var ya öyle bir şey vardı hatırlıyorsun değil mi Avrupa Birliği'nin bir bölgesel politikası var. Şimdi bu bölgesel politika faslı açık üstelik müzakere ediliyor şu sırada epeydir açık hem de. E, orada çok önemli bir damar var yani o, onun... E, içeriği, mevzuatı uygulansa aslında e, orada da e, yani, Türkiye'nin ademi merkezi iyileşmesini sağlayacak, tıpkı Polonya'da olduğu gibi mesela, Polonya çok merkezi, yani komünist sistemden gelen bir e, ülkeydi ve bu sayede ademi merkezileşti. iyileşti. Tabii onun dışında bu Avrupa e, Konseyi Yerel Yönetimler özellik şartı ve onun ek protokolü var daha. Bu yürürlüğe girmedi. Bu e, bu da vatandaşın ile alakalı bir e, e, ek protokol, çok önemli. E, yani senin demin dediğim bu güneş enerjisi, e, evet. yani herhangi başka bir yerelde alınması gereken kararla ilgili kararlarla ilgili müdahillik meselesi. E bu, bu bu da yani yurt dışında çok iyi örnek var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bütün federal veya ademi merkeziyetçilikle yönetilen ülkelerde var. Yani sadece Avrupa yerel yönetimler özellik şartını bellemiş burada milletimiz ezberlemiş biliyorsun. İşte ona çekinceler kalkınca Türkiye ademi merkeziyet gelecek gibi bir safi yani bir ruh haliyle debeleniyorlar. Öyle bir şey yok. Anayasanın değişmesi gerekiyor. O yüzden BDP'nin teklifleri çok önemli ama katiyen orada değiliz. Artı e, yani bu başkanlık sistemi çerçevesinde konuşulan e, federal yapılar yani işte eyaletler hatta yani Tayyip Erdoğan'ın kendisi dahi bu eyaletlerden bir ara bahsederdi hatırlarsınız. ...bunların... E, ...hayata geçmesi... ...tabii söz konusu değil yani... Onu, ...onu katiyen istemiyorlar öyle bir şey... ...ama eğer olsa... ...o zaman çarelerden biri... ...gerçekten çarelerden biri olabilir... ...yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem... ...neden çünkü... ...klasik kuvvetler ayrılığının yanında... ...yani yargı yürütme ve... ...yasamanın yanında... ...bir de dikey kuvvetler ayrılığı... ...diye bir kavram var... ...onun nasıl cereyan ediyor nasıl çalışıyor nasıl işliyor o da işte böyle ademi merkeziyet sayesinde işliyor yani dikey yani merkezle merkez altı yapılar arasındaki denge denetleme yani aslında yapılabilse tabi yani e, Türkiye'yi uçurabilecek bir şey dedik. Evet, yani vali seçiminden de kendisi valilerin seç, de seçimle gelmesinden kendisi bile Garopaylı'nın geçenlerde mecliste hmm. yaptığı görüşmeler, evet, adilden mi aldın? Evet dedi, adam. dediklerinde açıkça Tayip Erdoğan'ı söylediği bir şey var. Ayrıca bir de muhtarlarla mesela görüşmelerinde de Cumhurbaşkanı olarak evet. e, sürekli olarak onların seçilmiş kişiler olduğunu vurguluyor ama orada da bir çoğraf çelişki var yani mesela seçim bir seçim bir, seçim bir seçim şeyle evlenmiş başka bir şeyini yapmış olan Hiçbir bir kişi bu şekilde yetkileri yok yani bu konuları daha çok konuşacağız dediğim gibi yani bu çağırmamış. yerelde karar alma e, mekanizmaları tamamen e, anayasa 123 126 ve 127 tarafından belirlenir İdari vesayet dediğimiz kavram yani bunu da açarız belki ilerideki programlarda. Türkiye'de çok vesayet konuşulur biliyorsun. Askeri vesayet, bürokratik vesayet falan. Ama esas anayasada tarif edilmiş idari vesayet diye bir şey vardır. Merkezin yereldeki temsilcisi olan vali veya kaymakam eğer sana izin vermezse bulunduğun yere bırak karar almayı çivi çakamazsın. Evet. Bu demektir bu. Dolayısıyla bunlar değişmeden öyle Avrupa Yerel Yönetimler özellik şarttı filan falan bunlar uygulanmaz. Uygulanamaz yani. İstersen bugünlük bunu burada bırakalım. 3 evet, nokta daha var çünkü 6-7 dakikamız kaldı. Birincisi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yürütmeyi durdurma veya acil tedbir alınabilmesi için onu, sokağa e, çıkma yasaklarıyla ilgili, ile ilgili evet Şimdi savunma istemişler. Şimdi bu aslında bu acil tedbirin özünde hız vardır. Yani AHİM'in kararları arasında. Eğer çok acil ve e, e, yani e, o ülkenin vatandaşının hayatına kast etme tehlikesi e, içeren bir e, bir uygulama varsa o ülkede. Acil tedbir bunu durdurmaya yöneliktir yani yürütmeyi durdurur. Dolayısıyla burada savunmaya gitmişler yani savunma yolunu seçmiş uzatmış işi yani. Ama bunun dışında yani o savunma verildi diyelim ve mahkeme bunun sözleşmeye aykırı olduğuna karar verdi diyelim. Ben Türkiye'nin bunu uygulayacağını katiyen düşünmüyorum Ankara'nın. Ee, yani aynen olduğu gibi devam edecek zaten e, dün yanılmıyorsam grup konuşmasında Ahmet Davutoğlu söyledi yani bütün güvenlik operasyonu dedikleri işte olduğu aynen devam edecek dedi. Ee, yani eğer bu işler böyle giderse ki gidecek çünkü pek çok mağdur var artık yani binlerce belki on binlerce. Yani e, Türkiye bence, bence 1954'ten bu yana taraf olduğu e, sözleşmeden çıkabilir. Yani böyle bu ben bunu epeydir dile getiriyorum. Böyle bir e, şey var yani böyle bir, bir, bir, bir olasılık mevcut bunu katiyen gözden e, çıkarmamak lazım. Hangi sözleşmeden bahsediyoruz? İnsan hakları İnsan hakları. İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi yani 1954'te taraf olduğu sözleşmenin çıkar ne olacak canım yani? <gülüyor> ne ne kaldı ki? Bununla bağlantılı olarak Avrupa Birliği'ne gelelim. Yani çünkü yani o da bir, bir Avrupa kurumu. Bu Avrupa Birliği konusunda bir önemli bir gelişme var yani. Burada yani girsin ne vakti ne ilgisi kaldı tabii bu konuya maalesef. Eee bu e, yeni e, önümüzdeki yani şimdi 1 Ocak'ta başlayan Hollanda ardından gelen Slovakya ve 2017'nin ilk 6 ayı Malta dönem başkanlıklarını kapsayan bir iş planı çıktı Yani her zaman yapılır bu 18 aylık yani e, ve dönem başkanlıkları arasında bir fikri takip olabilsin diye yapılan bir şey uzun bir doküman i̇şte cuma yazımda bir şeyini kaynağını vereceğim yani bulmak da zor değil zaten yani 1 Ocak 2016-30 Haziran 2017 arasında Türkiye ile ilgili ne var diye baktım gümrük birliğinin modernizasyonundan söz ediliyor ki epeydir gündemde olan bir konu işte yapılacak işler arasında göç eylem planı e, bu epeydir konuştuğumuz, bu e, yani Türkiye'den e, Yunanistan ve Bulgaristan'a intikal eden mültecilerle alakalı göç eylem planından söz ediyor. Fakat genişleme faslarına gelince, yani genişlemeyle ilgili bölüme gelince bu iş planında e, sadece Batı Balkanlardan bahsediyor. <gülüyor> Türkiye'den bahsetmiyor. <gülüyor> bahsetmiyor. Ha. Bu evet. çok önemli tabii aslında yani işte genişleme politikasının işte iyi yürümesi istikpali efendim ciddiyeti kredibilitesi falan gibi laflar var ama sadece Batı Balkanlardan bahsediyor. İyi bir haber değil. Bana edelim. Ben de tam bitirirken... E, sen kendi kitabından bahsettim. Ben de o zaman kendi kitabından bahsedeyim. 36 yıl kadar önce imlanmış olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı işte. Siyasal <gülüyor> Bilgiler Fakültesi yayınlar tarafından yayınlanmıştı. O zaman ben, ben, ben, ben de. de çıkarlarsa toplatırım kitabımı ben de. gel <gülüyor> Ha, yasak kitap şey var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mükemmel. Gerçi Şimdi piyasada mevcudu kalmadı ama olsun. Genel etmek istiyordum bu Atilla Kart'ın e, anayasa e, komisyonuyla ilgili söylediklerini dikkate almak lazım. Burada inanılmaz bir algı operasyonu başlamış durumda. Belki gelecek hafta tekrar konuşuruz. Ben cumaya yazacağım bu konuyu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu uzlaşma komisyonunda e, diğer partilerle görüşmeleri götürecek çapta hukukçusu bile yok üç tane yeni hukukçu tayin ettiler hiçbir şekilde yani Anayasa veya bu konulara teşne bunlar aşina insanlar değil ee, ve bu 60 madde meselesine çok dikkat etmek lazım devamlı onu dile getiriyor iktidar biliyorsunuz 60 maddede anlaşıldı öyle bir şey yok o, esas 39 maddede mutabık kaldı ee, diğer üç parti yani AKP dışındaki partiler onlar da 39 madde de tamamen kuvvetler ayrılığıyla ilgili bir maddeler yani tamamen denge denetleme sistemini ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren maddeler bu 39 madde. Yani dün basına yansıyan bu bir, bir, bir, bir öğlen yemeği fotoğrafı vardı gördünüz mü bilmiyorum. Cumhurbaşkanı yürütme yargı ve yasamanın başlarını e, sarayda toplamış, yani görmedim, mükemmeldi can, yani. can atlamış, mükemmeldi yani odur yani istenen ha, o. söyle i̇şte orada or or yemek yiyecekler sarayda da herhalde birer büro <gülüyor> verirler yani onlara. E biz e, güzel haberle bitireyim. Ha, madem bir yarım dakikamız kaldı, bu e, AB bağlantılı, bu Avrupa Birliği Bakanı var biliyorsunuz Volkan Bozkır. Evet o dün Avrupa Birliği ile ilgili çok önemli bir espri yaptı yani espri olduğunu söyledi bilmiyorum Avrupa Birliği kötü rapor yazarsa Burhan Hoca'ya veririz gerekeni yapar dedi mealen söylüyorum Burhan Kuzu ya Can hemen atmak Can Gö <gülüyor> anladı meseleyi <gülüyor> başka Burhan var mı piyasada Burhan Hoca'ya veririz gerekeni yapar Neydi, nedir o Gerekenin yapılması mı? Kelle keser. Hayır canım. Kuzulaştın raporu mı? Raporu çöpe attı ya televizyonda. Haa. Haa. Evet. Çok güzel. Bunu söyleyen hangi bakan? Hep beraber tekrar edelim. <gülüyor> Avrupa Birliği. Da, Birliği Avrupa Birliği, Birliği, Birliği, Birliği. Birliği. Çok güzelmiş. Hakikaten iyi haber verdin. Çok güzel yani, bir espriyle kapatıyoruz. Hayırlı, hayırlı günler Allah dileriz. Allah sonumuzu hayırlı. Görüşmek evet, evet, üzere. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık kastı. Golden Hair, Altın Saçlar Sid Barrett'tan dinlediğimiz bir parçaydı Opel albümünden aldığımız aynı zamanda dinleyici dostumuz pardon programcı dostumuz Duygu Ateşi'nde Grounded programını yapan bir isteğiydi bu zaten bizim listemizde de vardı çok şükür ee, Sid Barrett çalmaya ve anmaya devam edeceğiz ve mesela açık kitapta kim maddesinden şöyle bir ufak şey daha okuyalım. Roger üst orta sınıf bir ailenin güzel yüzlü çocuğuydu. İngiliz çayı, kek ve kurabiyelerle büyümüştü. Her zaman tuhaf bir çekiciliği olmuştu diyor ne maddede. Güzel. Daha genç yaşta yaşadığı kasabada tanınan bir karakterdi. 15 yaşında sokakta yürürken insanlar onu gösterip bakın Sidbert geçiyor diyorlar. Kek ve çay içen çocuk. Evet, kendinin gayet farkında olmakla beraber çoğunlukla sıcak ve sevecen bir insandı diyor. Bugün müzisyen dostları durumu kötüleştiği zamanlar haricinde onunla birlikte çalışmanın ne kadar keyifli olduğundan bahsediyorlar. Her ne kadar efsaneleştirilse ve kendini tüketen sanatçı Mitin'in bir parçası haline getirilse de, Sıdberat'ın müziği ve şarkıları bulutlu ve çiçekli ülkelerden küçük masallar anlatmaya devam ediyor diyor. Sona Ertekin yazdığı bir maddeydi. Zaten açık kitabın editörlerindendi Sona Ertekin kendisi de. Evet, Açık Radyo'da, Açık Gazete'deyiz. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Güneydoğu'daki durumları takip etmek üzere. Şimdi Diyarbakır Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Çamcı'ya bağlanıyoruz. Ve işte evinden edilen ailelerin sürecini yakından takip ediyorlar. Açlık grevleri e, var. E, ailelerinin ailelerinden cesetleri alabilmek için uğraşıyorlar. Yardım kampanyaları da var bu konuyla ilgili ve Sur'da yaşananların da direkt doğrudan tanıkları e, var birazcık o konularda bilgi alalım. Ee, günaydın Şerif Çamcı. Merhabalar, günaydın. Günaydın evet, merhaba. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz bizimle konuştuğunuz için. Lütfen bize biraz genel tanıklık kabiliğinden bilgi verir misiniz? Çok önem önemli buluyoruz buradaki olup bitenleri anlamayı. Evet. E, açık Radyo'nun bu konudaki duyarlılığı için öncelikle teşekkür ediyorum. E, yani savaşlar bildiğiniz gibi yoksullaştırıyor. Pek çok şeyden yoksun bırakıyor. Biz de işte burada şu an bölgede yaşananlar geçmişte 30 yıllık o çatışmalı dönemde adına savaş deniliyordu. Savaş diyorduk ama şu an yaşananların aslında tam bir savaş olduğunu karşılaştırınca çok daha farklı olduğunu, çok daha acımasız bir çatışmanın yaşandığını tanıklık ediyoruz. Bir yanıyla asimetrik bir savaş denilebilir. Diğer yanıyla da orantısız bir gücün kullandığı, kuralsız sivillerin yaşam hakkını gözetmeyen bir tarza çatışmalar yaşanıyor. Ağır hak ihlalleri devam ediyor. Yani Ana akım medyada ne kadar bunlar yansıyor çok göremiyoruz ama bizim takip edebildiğimiz diğer medya organlarında, dünya basınında tankların sokak başlarına yöneltilmiş görüntülerini izliyoruz. Sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını görüyoruz. Ve bu gerçekten de tamamen bir savaş görüntüsü veren ve sonuçları itibariyle de büyük yıkımlara yol açan belki de Kürtlerin Türklerle birlikte ortak yaşam duygusunu her geçen gün daha da azaltan sonuçlara yol açabilecek endişesini taşıyoruz açıkçası. Evet siz tabi sürekli olarak böyle bunun içinde yaşadığınız tanıklık ettiğiniz için artık daha da vahim bir durum bir ruh hali. Yani genel ruh hali açısından sözünü ettiğiniz kopuşun dışında yani mesela çocukların ve çocuklarını kaybetmiş olan ana babaların diyeyim, ruh halleri hakkında da birazcık bilgi verir misiniz bize lütfen? Evet. Evet. Ya işte Diyarbakır merkezde Sur ilçemizde yaşananlar Zaten o bölge ağır yoksulluktan kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşayan bir bölge. Bu yoksulluğa yeni yoksulluklar da eklenerek pek çok şeyin, trajedinin yaşandığına tanıklık ediyoruz. Büyük travmalar yaşandığını belirtmek istiyorum. Bu insanlar yaşam hakkından yoksun, bu insanlar barınma hakkından yoksun. Bu insanlar temel gıda gereksinimlerine ulaşmada yoksun. Sağlık hizmetlerine erişimden yoksun. Çocuklar eğitim hakkından yoksun. Geçen gün 106 aydının Diyarbakır'a gelirken yapılan e, katıldıkları programda çocuklar ağlayarak biz okullarımıza gitmek istiyoruz. Ifadelerinde bulundular. Yani o çocukların... Aslında pek çok şeyi anlatıyordu ve ee, en belki de e, ciddi şey boyuttaki hususlardan biri ölülerini desnetme hakkından bile e, yoksun olduklarını e, belirtebiliriz. Bu bunca yoksunluk içinde insanların haleti ruhiyesinin nasıl olabileceğini sanırım sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet e, özellikle e, deprem e, zamanında e, açık radyoda yayın yaparken 1999'da uzun süreli bir e, farklı formatta yayın yaparken öğrendiğimiz bir şey aklıma geliyor. Yani e, özellikle <gülüyor> böylesine büyük travmalarda geçen toplumlarda psikiyatrlarla psikiyatristlerle konuştuğumuz zaman sık sık konuşuyorduk. En önemli e, noktalardan birinin e, yaz e, tutma e, ya izin verilebilmesi yani insanların evet. yaz tutabilmesi noktasında e, odaklanıyordu çok birçok e, psiki, psikiyatri ...hocası konuştuğumuz... ...burada da insanın aklına o geliyor... ...ben size onu da sormak istiyordum... ...Şerif Bey... ...yani... ...yaz tutabilme imkanından yoksun kaldığı gibi... ...bir hisse kapılıyorum... ...ben bu konuların uzmanı değilim... ...hiç değiliz ama... ...böyle bir duyguya çocuklarının cesetlerini dahi alamayan... ...gömme imkanı bulamayan... ...kişilerde yaz başlayamıyor o zaman... Enkaz altında evet. kalanlarda olduğu gibi bir şeyden bahsetmişlerdi. O aklıma geliyor hep bunca yıl ötesinden. Maalesef, maalesef Ömer Bey. Yani e, şu an Sarmaşık Derneği olarak biz bu insanlarla sürekli iç içeyiz. E, Sur'da e, e, 484 aile bizden sürekli destek alan açlık sınırındaki aileler bunlar. Belirttiğim bu ailelerin işte şu an sözünü ettiğim bu felaketler karşısında e, cidden çocuğunun cenazesini almak için açlık grevine yatmış durumda şu an. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde şu an iki aile 3 üç aile üç çocuğunun cenazesi şu an hala yerde onları almak için kendi bedenini ortaya koyma zorunda kalıyor. Böylesine trajik bir e, durum yaşanıyor. E, bırakın yasını tutmayı, onu defnetmeyi, onu ona karşı görevini en azından yerine getirememenin büyük travmasını e, yaşadıklarını gözlemlemek hali basit sanırım. Evet çok çarpıcı da bir şey e, tespit oldu sizin söylediklerinizden çıkardığımız e, açlık sınırında zaten olan e, bulunmakta olan ve yardım sürekli sizin yardımınıza da muhtaç durumda olduğu görülen ailelerin kendilerinin açlık grevine gitmesi de ayrı bir trajik ironi evet, olsa evet, gerek yani. Evet, evet, evet, açlık grevi o, devam ediyor mu Şerif Bey? Devam ediyor maalesef devam ediyor. Ee, onlar artık başvurmadıkları yer kalmadı, ee, yapabilecekleri bir şey olmadığı o güçsüzlüğün belki de bir ifadesi. Böylesi bir güç karşısında tabii o insanlar ne yapabilir, o da bizler olsak ne yapabilirdik. Ee, çaresiz olarak onlar da seslerini duyurmak için böylesi bir etkinliği sürdürüyorlar. Ve devam etmeli, kararlı görünüyorlar. Belki de ölüm orucuna çevirip bunu bir sonuç almaya çalışacaklar. Evet, bir de Barış İsteyenler Heyeti'nin bugün Ankara'daki görüşmeleri var. HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile, Halkların Demokratik Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi bir de Adalet ve Kalkınma Partisi binasında da Başbakan'la Görüşme. Bunlardan e, sizin bir e, beklentiniz nedir? Ne, ne çıkabilir sizce? Öyle bir e, şey de sorabilir miyiz? Değerli girişimler e, mutlaka bunlar sürdürülmeli. Ama inanın e, hükümetin, AKP iktidarının bu konudaki tutumu, duruşu şu ana kadar söyledikleri... E, Karşısında bunları birleştirince bu girişimlerin de korkarım ki bir sonuç vermeyeceği gibi bir ruh hali içindeyiz açıkçası. Çünkü yani sanki ülkenin bir tarafında hiçbir şey olmamış gibi olağan yaşam devam ediyor. Ankara gündemi, Türkiye'nin diğer illerindeki gündemler devam ediyor. İşte bir anayasa yapım süreci tekrar yaşaması sokulmaya çalışılıyor ama e, Bir yandan bunca ihlalin yaşandığı Şikayet ettiğimiz bu mevcut Anayasadan kayna, Anayasaya rağmen Bunun da ötesine varan ihlaller Yaşandığı bir dönemde Yeni bir anayasa e, Bir e, Toplumsal sözleşmeyi e, Çıkarabilme nasıl mümkün olur Buna da gülerek izliyoruz Açıkçası e, Umarız bu Girişimler de etkili olur. Her tür en ufak bir şeyde bir beklenti içinde olduğumuzun da bilinmesini de isteriz. Yani. Evet. Şerif Camcı çok teşekkür ederiz. Bu konuda gene bağlantıda kalalım lütfen. Biz sizden yeni bilgiler de edinmek için, enformasyon alabilmek için zaman zaman sizi arayabiliriz herhalde değil mi? Memnuniyetle. Ben bitirirken şunu belirtmek lütfen. istiyorum. Biz geçmişte yaşanan felaketlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Her tür siyasi beklentiden uzak. Yaşanan buradaki parçalanmış ailelerin ihtiyaçlarını giderme çabası içindeyiz sarmaşık derneği olarak. Lakin bu felaketlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Biz en ufak bir bu konudaki işte dünyanın sessizliği ne Türkiye'deki kardeşlerimizin de sessizliğinin eklenmemesini istiyoruz. Sizin gibi duyarlı insanların insan Hakları temelinde de olsa e, burayla ilgilerinin ve e, dostluk ellerinin e, görünür olması bizlere e, ciddi bir şekilde moral ve e, bu güçlükleri aşma azmini e, verdiğini belirtmek istiyoruz. Tekrar piyandlarınız için açık radyoya sarmaşık Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Biz teşekkür ederiz Şef Bey. hoşça kalın İyi günler. Evet, Diyarbakır Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Çam Çamcı ile bu Güneydoğu'da devam etmekte olan ve hatta vahameti azalmak yerine daha da arttığı rahatlıkla söylenebilecek olan durumla ilgili birinci elden gözlem ve tanıklıklarını e, duyurma fırsatı e, bulduk. Evet, Tekrar görüşmeye devam edeceğiz. İlginç zamanlardan geçiyoruz. Kimi cenazeler sokaktan alıp defnedilemiyor. Kimi cenazeler ise Cumhurbaşkanlığı'nın masası üzerinde uçurulmaya çalışılıyor. Evet oraya geçmekte çok şey var. Evet. Kimi cenazeler kumsallarda. Evet kimi e, cenazelerde kumsallarda. Toplanıyor ve oradaki cenazeler yani Güneydoğu'daki cenazelerin e, batıda... E, ve dünyada pek ilgi uyandırmadığı bir tuhaf zaman bölünmesi var evet. ve dikkat bölünmesi. Aynı şekilde bu kumsalda çıkan ayvalık sahillerinde, dikili sahillerinde, dizi dizi yatan cesetlerin, çocuk cesetlerinin de dünyada hiçbir artık yankı yaratıp yaratmadığı konusunda ciddi tereddütler var. Halbuki üçü de beden, değil mi? Yani hem biyolojik olarak hem de teolojik olarak. Üçü de beden. Evet. Şanssız bedenler. Çok acayip bir şey. Şimdi nitelikleri farklı işte. Evet. Nitelikleri farklı. Bu son derece ilginç bir durum. Senin de dediğin gibi benim e, bunca zamandır şahsen okuduğum en ilginç ve süreal bulduğum e, haberlerden bir tanesini sizinle paylaşmalıyız şimdi. Yani herhalde senin içinde biraz tuhaflık taşıyor mu bilmiyorum can ama yani ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Şimdi Erdoğan Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfadan sürmanşetten verilen bir haberi var. Erdoğan dönüş yolunda Hasan Karakaya'nın yerini boş bırakmıştı diye bir fotoğraf eşliğinde verilmiş bir haber var o bilinen Cumhurbaşkanlığı uçak fotoğrafları. Ama konun içinde haber yedi de var, takvim gazetesi de var, ülket gibi de var ve her şey var evet haber içinde yani. Ee, belki de insanlık tarihi boyunca yaşanmış çeşitli şeylerin bir örneği. Tam bir mikrokozmos haberi olarak da bakılabilir ama sürreal. Yani Buñuel'i anmadan geçemeyeceğim. Konuşur. Luis Buñuel, Evet. Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, Suudi Arabistan'da hayatını kaybeden Yeni Hakit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'nın cenazesinin Cumhurbaşkanlığı uçağıyla dönerken Erdoğan'ın Karakaya'nın tabutunu toplantı masasına konulmasını istediğini söylemiş. Ve şöyle bir diyalog var mesela böyle haber aynen okuyoruz Erdoğan aslında ben Hasan Abi'nin tabutunu şu masanın üstüne getirip buraya koysaydık sohbeti öyle yapsaydık diye düşündüm. Ama bunu yapabilmek için uçağın yeniden inmesi ve kalkış yapması gerekiyordu o yüzden bunu yapamadık dedi dedi diyor. Şimdi en şanslı galiba havadakiler. Yani havada, karada, ve denizde ölüler var. Ama birisi işte ya şanslı bugün, oluyor. Bugün tuhaf bir şeyle başladık zaten. Galeano ile İrlandalı Kavanağ'ın kendini, kendini yiyerek yok olduğu efsanesiyle mitosuyla şimdi de devam ediyor. Yani haber yedi genel yayın yönetmeni İbrahim Erdoğan Aynı uçakta yer alan Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'la birlikte Ülke TV'de, Ülke TV diyelim programa çıkmış. Ya Hasan abinin birlikte geldik, birlikte döneceğiz, bizim Cumhurbaşkanlığı uçağıyla geri götüreceğiz deyince Cumhurbaşkanım hatta yeni bir uçak gelip götürsün teklifi de yapıldı. Hayır, biz birlikte geldik, birlikte döneceğiz şeyi oradan çıktı dedi diyor. Nasıl? Bir önerim var, ha, devamını getireceksiniz tabii ki. Evet, tabutun evet. masaya koyalım kısmını. Evet. Yani orayı da getirin ondan sonraki önerimiz. Getireyim peki hemen. E, tabutu masaya koyalım. Ara başlık. Kendilerini en çok duygulandıran anın da Erdoğan'ın hemen yanındaki koltuğu boş bırakması olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etmiş. Genelde Cumhurbaşkanının sağındaki koltukta otururdu. Yanındaki koltuğun boş bırakılmasını istiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı bizden daha çok istiyormuş. Boş bıraktı hatta onun Defterini ve kalemini Oraya koydu Aslında ben bir şey daha düşündüm ama Sonra güzergahı değiştiremeyeceğimiz için olmadı demiş Hasan abin tabutunu Şu masanın üzerine getirip Buraya koysaydık sohbeti öyle Yapsaydık dönüş yolunda diye düşündüm Ama bunu yapabilmek için Uçağın yeniden inmesi ve kalkış yapması Gerekiyordu o yüzden bunu yapamadık E onlar aşağı inseymiş o da var. Bunun üzerine Kızılkaç da demiş ki zannediyorum Cumhurbaşkanımızın kızı Sümeyye Hanım bir de bu devreye giriyor. Hasan abi bizimle gitti uçağın üstündeydi. Şimdi dönerken altında diye konuşmuş. Evet. Tamam şimdi ben de diyorum ki altı da var üstü de var. Ye. Yani cenazeyi mefta, mefta deniliyor değil mi? Mefta. Evet meftayı yukarıya getirip Boşu boşuna e, sağlık kondisyonlarını da göz ardı etmeyin. Çünkü sonuçta e, ölen bedenler pek sağlıklı bir şekilde etrafındaki insanlara da e, düzgün şartlar teşkil etmiyor. Onun yerine siz inin aşağıya. De, aşağıda uçaktan inilebiliyordur herhalde. Orada yapın toplantınız olmaz mı? Hem soğuk durda. Deniz altı mı bu? Uçağın altında tutulan yer yok mudur şeyi, bagajların olduğu yer? Depo muhtemelen orada taşınıyordur cenaze. E, oraya gidilip yapılsaymış madem bu kadar fazla e, bu konuda harekete geçilmek isteniyor. E, gidil Zor bir şey değildi galiba. Yani cenazeyi yukarı getirmekten daha kolay. Cenazeyi toplantı masasına koyup tabutu toplantı masasına koyup... ...orada herkesin gözlerinde o korku dolu hepimiz, her canlı ölümü tadacaktır yazısını görmek gözlerinin içerisinde... Buna gerek yok inin aşağıya madem Gerçekten böyle bir şey istiyorsunuz gidin yapın Sonra da uçak indiğinde de Çıkarlar şey, yukarı bagaj, yani. Hayır şey döner şeyden bagajla beraber çıkar. Orası Hollywood kısmı ama yani Gerçekten böyle bir niyet varsa samimi ise Gidersiniz aşağıda beraber yaparsınız Toplantınızı çeke, çektirsiniz fotoğrafınızı Ardından kaldığınız yerden devam edersiniz Hayatınıza fotoğrafınıza Uçuşunuza aynı zamanda Toplantınıza yani Bunu yapmak yerine Keşke yapsaydık da keşke böyle olsaydı. Haberi keşke gerekçesi gidin yapın. Kapatıyor muyuz? İbrahim Erdoğan dönüş üstte olsaydı diye bir şey söyleyince öyle bir şey düşünmüş diye konuşmuş. O ne demekmiş? Onu dönüş dinleyiciye de bırakıyorum. Seninle, sana Selahattin'e ve sizin çözemediğiniz bir halde dinleyiciye. Sevfen durumları var bir de genel kurmayın yaptığı açıkl. Genel kurmayın açıklama. Ya ona girmeyelim artık. Hem zamanımız az hem de dik duruş. O da sürrealizmi bir nokta öteye de taşıyor olabilir. Dik duruşundan asla taviz vermemiştir ifadesi Akit tarafından eklenmiş sehben Genel Kurmay Karakaya için gönderilen mesaja. E, tamam. Ak Akit böyle bir şeyi nasıl yapar? Yani hayır Genel Kurmaydan böyle bir şey yapmaması nasıl beklenebilir? Evet. Böyle bir açıklama yapmasına şaşırdınız mı siz Genel Genel kurma yapmamış ki Ya açıklamak. böyle bir şey açıklama yaptı diye şaşırdınız mı? Yani bilmiyorduk böyle bir gerçeği bilmiyorduk. Sehven ekleme gerçeğini bilmiyorduk. Genel kurmayın böyle bir açıklama yapmış olacağı sizi şaşırttı mı? Hayır şaşırtmadım. Benim de şaşırtmadım. Ama beni şaşırtan şu Akit biz bunu sehven yaptık yanlışlıkla koyduk diyor tırnak işaretlerini Genel kurmay öyle bir şey söylemedi diyor dik duruşlu biriydi ama bunu akidin ya bu genel kurmayım bir açıklama yapmaması asıl şaşırtıcı. Biz böyle evet. bir şey söylemedik demesi de beklerdik. Yöntemle alakalı problem olabilir. İçerik konusunda hem fikiriz ama yöntem konusunda Konusundan, ...kınıyoruz. Evet, kınıyoruz. Peki, be, bence bitirebiliriz burada. Bitirirken de e, Sid Barrett'i ...anmaya devam edelim ve Pink Floyd'un Shine On You Crazy Diamond adlı parçasıyla <gülüyor> yani. Çılgın Elmas, işte Deli Elmas pırıltısıyla Sidbert anarken yaptığı çok önemli bir şarkı o Sidbert başka taraflarda uçmaya başlayınca zihnen o parçayla da bitirelim. Devam edeceğiz ama Silbert'i konuşmaya. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. kaste